...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese günaydınlar... ...ben Pelin Cengiz... ...bu hafta Ekonomi Ekoloji Programı'nı... E, ...sunmaya çalışacağım... E, gündemimizde yine önemli Konular var e, bazı konular Aslında zaman zaman e, Gündeme geliyor e, bizde programlarımızda Yer vermeye çalışıyoruz ama Bazı konularda var ki onlar Hep gündemde onların e, Varlığı ve yokluğu Aslında e, insanlık için ve diğer canlılar için e, O kadar e, önemli O kadar kritik ve hayati hale Geliyor ki e, bunlarla ilgili e, Yeni yeni çözümler e, Yeni yeni e, Fikirler üretilmeye devam ediyor. Bunlardan en temel olanlardan birisi de su meselesi. Su tabi çok temel bir hak sadece insanlar için değil diğer canlılar için de çok temel bir. He, hak diyoruz aynı zamanda çok temel bir e, insanlık hakkı herkesin çünkü e, temiz bir e, suya erişim hakkı olmalı dünyanın neresinde olursa olsun. Ama biz biliyoruz ki dünyanın her yerinde insanlar e, içilebilir suya erişemiyor e, diğer ihtiyaçlarını e, giderebilmek için yine aynı şekilde... E, su sıkıntısı veya su stresi, su kıtlığı yaşanan bölgelerde yaşayan insanların yine suya e, erişemediğini e, biliyoruz. suyla ilgili sıkıntılar e, su üzerine aslında yazılmış e, pek çok bilimsel çalışma, araştırmalar e, mevcut. Biz bugün biraz e, su konusundan gireceğiz ama e, biraz daha ağırlıklı içilebilir su e, üzerinden e, konuşup hepimiz e, içilebilir bir suya erişebiliyor muyuz? Üzerinden başlayıp daha çok tabi kentlerde olmak üzere elbette artık kırsala da köylere de girdi çok yoğun bir pet şişe kullanımı söz konusu bu içilebilir su içilebilir suyun pet şişeyle Kullanımı Daha sonra o pet şişelerin bir şekilde doğadan kaybolmuyor oluşu eksenli bugün bir konuşma yapmaya çalışacağız. Bu hafta ekonomi ekolojinin stüdyo konuğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden öğretim üyesi doçent doktor Cihan Erdönmez. Hoş geldiniz Cihan Bey stüdyomuza. Hoş bulduk. Merhaba. Evet ben çok kısaca söylemeye çalıştım. Çok da uzatmak istemedim sözü hemen size bırakmak istiyorum aslında isterseniz önce dünyada içilebilir suya veya temiz suya erişim ne durumda bir önce o bilgileri sizden alalım hı hı. daha sonra biraz daha konuyu Türkiye'ye doğru getirelim Evet aslında açık radyo dinleyicilerinin aşina olduğu rakamlar olacaktır. Ama bir başlangıç yapmak açısından <gülüyor> dün, gezegenimizin bir su gezegeni olduğunu biliyoruz hepimiz. Yaklaşık 3, 4'te 3'ü %72'si sularla kaplı bir gezegende yaşıyoruz. Fakat sanıldığının aksine bunların yani bu su kütlesinin sadece buçu İnsanlar ya da canlılar için kullanılabilir su. Geri kalan kısmı okyanuslar ve denizlerdeki tuzlu su ve yaşam döngüleri açısından özellikle insan için bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzde iki buçuğunda yaklaşık yine yüzde yetmiş beşi ya da üçte ikisi buzullar ve kalıcı kar kütleleri halinde sabit duruyor. Yani bizim elimize rakam olarak vermek gerekirse sekiz bin kilometre küp gibi. Aslında çok sayılmayacak bütün su ihtiyacımızı karşılamak için temiz su dediğimiz fresh water denilen hı hı. su kalıyor. Bütün dünyadaki insanların 8 milyara yakın insanın yaşam döngüsü bu suya bağlı. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi su temel bir insan hakkı çünkü yaşamak için üç temel şeye ihtiyacımız var gıdaya havaya ve suya. Bunların yani bu üç temel şeyin gıdanın, havanın ve suyun insanların tercih sebebi olarak alabilecekleri ya da alamayacakları bir ticari meta haline getirilmesi düşünülemez. Evet. Felsefi olarak. Doğru. Buradan başlamak lazım. Evet. isterseniz oradan <gülüyor> devam edelim aslında. Şimdi tabii malum sanayileşmeyle birlikte aslında neredeyse metalaştırılmamış hiçbir ürün kalmadı. Doğal kaynaklardan bahsediyorum. Tabii su bunun en temel olanlarından birisi ki geçtiğimiz yıllarda havasının çok kirli olduğu dönemlerde insanlara temiz hava bile satıldığını şişelenip gördük. Tabii su çok gerçekten bütün bu kapital kapitalist sistemin en fazla metalaştırdığı ve üzerinden çok fazla para kazandığı doğal kaynaklardan birisi. Bu nasıl oluyor? Nasıl sofralarımıza geliyor? Bunun bir aslında hikayesi var. Evet. Türkiye'de de bunu çok canlı bir şekilde gördük, görüyoruz. isterseniz buradan devam edelim. Tabii yani ki. Suyun metalaşması işte paketlenip, şişelenip önümüze gelmesi aslında çok temel bir insan hakkı Derken e, ama karşımıza çok farklı e, biçimde bir ürün olarak e, geliyor ve pek çok insanın da o paketlenmiş şişelenmiş ürünlere e, suya e, erişebilecek maddi imkanları yok. Evet şimdi e, deminki konuya bir ekleme yaparak Hı -hı. sizin sorunuza geçeyim o da şu e, suyun temel bir insan hakkı olduğunu içmek ve Hijyen yani temizlenmek için kullanılacak evet. sudan bahsediyoruz. Bunu temel bir insan hakkı olduğunu söylemekle birlikte maalesef dünya üzerindeki her 7-8 kişiden biri sağlıklı temiz suya ulaşamıyor. Ve dünya üzerindeki pek çok mesela her sene yaklaşık 850 bin kişi ishal ve buna benzer hastalıklardan ölüyor. Dünya üzerinde 5 yaşının altında Ölen her dört çocuktan bir tanesi su yetersizliği ya da işte suya bağlı temizlik sorunları nedeniyle ölüyor. Dolayısıyla su meselesi çok önemli bir hı hı. konu. Şimdiki sorunuza evet. gelecek olursak. <gülüyor> Türkiye'de önce bir makro ekonomik rakamlardan bahsedecek olursak. 12 milyar litrelik bir su piyasası var güncel olarak yaklaşık hmm. olarak 12 milyar litre su Türkiye'de sofralarımıza, evimize, sokaklarda, e, ellerimize, çantalarımıza ambalajlanmış halde geliyor. Evet. Bunun %55'lik kısmı e, damacana su olarak, geri kalan kısmı da pet şişe su olarak pet şişe su biliyorsunuz e, yarım litrelik var bir litrelik var Hı -hı. iki litrelik var beş litrelik var hatta artık böyle şey e, bardak boyutunda olanlar evet, var evet. 250 mililitrelik var Hı -hı. var var var yani evet. bunların hepsi e, değişik boyutlarda satılıyor ve bu sular nasıl geliyor şimdi buna gelin suyun temel bir insan hakkı olduğunu söyledik e, Anayasamızda böyle bir madde yok ee, İnsan hakları evrensel beyannamesinde de böyle bir madde yok ama yaşam hakkı denildiği zaman e, yaşam hakkı söz konusu ise su hakkı da temel bir insan hakkıdır. Çünkü yaşayabilmek için suya ihtiyacımız var. Evet. Ee, hatta bizim anayasamızın 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevre sağlığını korumak ve geliştirmek devletin ve vatandaşların görevidir der. Dolayısıyla devletin insanların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için ihtiyaç duyduğu temel şeyleri ücretsiz olarak insanlara sunması gerekir. Hı hı. Bunun başında da su gelir. Evet. Oysa durum böyle değil. Evet. Şimdi belediyeler bizim evlerimize su getiriyorlar. Musluklarımızdan akıyor. Ama bu sular içilebilir sular değil. değil. Biz evet. bunları sadece kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Ee, o içmek için kullanacağımız su kısmını bütün belediyeler bütün Türkiye'de hemen hemen neredeyse özel sektöre devretmiş durumda. Hmm. Olay şöyle gelişiyor bakın Büyükşehir Belediyesi Kanunu var. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda ne yazıyor biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyelerinin görevlerini anlatırken isteyen bakabilir Büyükşehir Belediyesi hmm. Kanunu 7. madde R fikri. Evet. Diyor ki işte belediyenin görevlerini sayarken kaynak sularını ve arıtılmış suları pazarlamak diyor. Görevlerden ve, birisi. Pazarlamak diyor. Evet. Ve belediyeler de pazarlıyor suyu. Evet. Ama doğrudan vatandaşa değil. Ne yapıyorlar? Tabii bu büyükşehir belediyelerinde büyük şehrin yetkisinde bu hı hı. kaynak suları. Ee, büyük şehir olmayan illerde il özel idareleri bu işi yapıyor. Yeraltı sularında da yetki e, DSİ'de devlet su İşleri genel müdürlüğünde hı hı. bu kurumlar İstanbul'u konuşalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte değişik değişik kaynak sularının kullanımı için ihaleler açıyor ABC firmaları bu ihalelere gelip katılıyorlar ve o kaynak suyunun kullanım hakkını satın alıyorlar evet. sonra gidip o kaynak suyunun bulunduğu alanda o suyu işte arıtmak Şişelemek, ambalajlamak için tesisler kuruyorlar. Eğer o alan bir orman alanı ise hı hı. ki çoğunlukla yüzde sekseni yüzde doksanı orman alanı oluyor. Bu sefer orman teşkilatından da bir izin almak zorunda kalıyorlar. O izini de alıyorlar ama ormanın içinde tesis kurmaktansa genellikle isale atlarıyla borularla orman olmayan yere taşıyıp tesislerini orada kurup şişeleyip damacananın içine doldurup am tabii ilk önce arıtıp. Ee, paketleyip ticari bir ürün haline getirip önümüze koyuyorlar, koyuyorlar. Evet. Ee ne var bunda diyeceksiniz <gülüyor> bunda şu var sorun şu iki ayağı var bir evet. çok pahalı su kullanıyoruz evet. bakın basit bir hesap her insanın sağlıklı yaşayabilmek için günde 3 litre suya ihtiyacı var içmek ve yemeklerinde kullanmak için. Hı hı. Bunu suyu ambalajlayan ve satan şirketlerin kurduğu dernek söylüyor. Ben hı. söylemiyorum. Hı hı hı hı. 4 kişilik bir aile için bu günlük 12 litre anlamına gelir. Ee, ve e, bunu yıl yani 365 ile çarptığınızda 4000 litreyi geçen 4 kişilik bir ailenin su ihtiyacı söz konusu olur. Şimdi peki bunun birim fiyatı olarak düşünelim. Bir, yani bizim e, evimize gelen e, damacana şişe pet şişe halinde 5 litrelik yarım litrelik 1 litrelik sular halinde bir ortalama fiyat belirleyelim Damacana sularının litre fiyatı yaklaşık olarak 1 liraya geliyor Ama sokaktan aldığımız yarım litreliği de 1 liraya alıyoruz evet. Ortalama biz buna hadi diyelim ki değil ama 1 lira ödüyoruz litre başına 4000 litre 4000 lira yapar Peki Türkiye'de kaç aile içme suyuna yılda dört bin liralık bir bütçe ayırabilir? Evet. Ama rakam bu. Evet. Bu ne anlama geliyor? İnsanların çoğu bu şekilde e, sağlıklı hale getirilmiş su kullanmıyor. Ha Bu arada o ambalajlanıp Evimize gelen suların ne kadar sağlıklı olduğu ayrı bir mevzu. O ben ona hiç tartışma, girmiyorum. Doğru, o, ona tabii. hiç girmiyorum. Hepsinin sağlıklı olduğunu varsayarak. Bununla ilgili daha önce bir takım listelerde açıklandı. Evet, evet. Şişelenmiş olmasına rağmen sağlıksız sular Ve satıldı. Biliyelim ki hepsi sağlıklı. Hı hı. Kaç aile Türkiye'de 4.000-4.500 bin, bin lira yıllık su bütçesi, iyi bir sigorta. Bakın hep minimumdan tuttum. Evet. Böyle bir şey mümkün değil. Yani devlet bütün vatandaşlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi görevini anayasal olarak üstlenmesi gerekirken de belediyelerde devlet kurumu. Hı hı. E, çünkü bizim verdiğimiz vergilerden bütçelerini alıyorlar. Elbette. Bu işi özel sektöre devrediyorlar. Özel sektör de bize çok yüksek fiyatlarla bunu satıyor. Evet. Şimdi olayın bir boyutu bu izninizle devam edeyim. Tabii buyurun. Ee, mesela bu su üreti ambalajı su üreticileri derneğinin işte internet sayfasına bakarsanız deniliyor ki işte belediyeler temiz suyu getirirse çok pahalıya getirir. Hmm. Çünkü musluklardan akan suyun işte günde 50 litre bir hanede kullanılıyorsa 3 litresi içme suyu 47 litresi ee, kullanmak için gidiyor kullanılmak için harcanan suyu. Arıtmanın ne manası var? O nedenle belediyeler bu şekilde içilemeyecek su yapsınlar. Geri kalanını biz yapalım diyorlar. Bakın İSKİ'nin litre fiyatı eve, evleri 15 litre 15 metre küpe kadar e, tüketen haneler için 4 lira. Yani e, İSKİ bu suyu yani belediye kuruluşları bu suyu arıtmak için yatırım yapsınlar 4 lira 8 liraya çıksın diyelim ki lit 1 yani metre küp suyun fiyatı 8 litre olur. Yani 1000 litre suyun fiyatı 8 lira olur. Ama biz piyasadan litresini 1 liradan aldığımızı düşündüğümüzde kaç liraya alıyoruz bin liraya alıyoruz. Bu yani ekonomik olarak suyun Hı -hı. bu şekilde kullanılması kesinlikle akılcı değil evet. ve daha önemlisi ekonomik olarak buna ulaşamayacak insanları sağlıksız yaşam koşullarına mecbur bırakıyoruz. bırakıyoruz. Evet. Olayın bir de pet tarafı var. Evet. İsterseniz onu sorun oraya geçelim. <gülüyor> evet PET tarafına girmeden önce aslında orada bir parantez açarak yani şunu da es geçmeyelim. Biz burada sadece hani e, suyun ticarileştirilmesinden e, bahsediyoruz. Elbette buna karşıyız. Şimdi böyle burada bir e, matematik hesabı yapıp da hani hala daha suyun ticarileştirilmesi meselesine e, olumluyormuşuz gibi olmasın. E, rakamlar ortada yani kim e, bu suyu e, çıkarırsa e, çıkarsın e, eninde sonunda e, çok e, ucuz bir şekilde hatta belki ücretsiz bir şekilde ulaştırılmadıktan sonra kimin çıkardığında ekonomik olarak çok bir anlamı yok evet. e, tabi buna e, artı olarak e, özellikle siz İstanbul'dan e, örnek vermiştiniz e, programa girmeden evvelki e, konuşmamız esnasında e, bu e, tabi orman ekosistemlerine de e, son derece e, zarar veren e, biçimde e, çıkarılıyor bu sular tabi bu da işin e, başka bir boyutu ekolojik boyutu su, su zaten orman ekosistemi doğal olarak yeryüzüne çıkıyor da Yeraltı suyu değilse yani onun taşınması ve taşınması. işte ambalajlanması için yapılacak tesisler doğal olarak zarar veriyor evet. orman ekosistemine tabii ki ve kesinlikle şunu söyledik su temel bir insan hakkıdır Hı. ticari bir meta haline getirilemez ama hele hele böyle pahalı bir ticari meta haline hiç, hiç getirilemez demeye çalıştığımız o. Evet şimdi bu pet meselesine gelecek olursak buradan devam edelim. Şimdi şişelendi pet şişelerin içine konuldu ve piyasaya sürüldü. Evet. Ondan sonra <gülüyor> bu pet şişeler aslında... Bütün tabi bu e, plastik atıklar başımızın derdi ama tabi e, bu şeyler e, pet şişeler aslında tek kullanımlık plastik olarak değil mi addedebiliriz. Yani kaç defa kullanabilir bir insan e, diyelim ki bir litrelik e, su aldıktan sonra o pet şişeyi kaç defa kullanabilir yani onun o şeyin de bir e, ömrü var. Dolayısıyla artık dünyanın pek çok yerinde e, denizin yüzeyinin gözükmediği e, kadar e, plastik e, dağlarının plastik Denizlerinin oluştuğunu e, biliyoruz. Bu PET meselesini de nasıl e, çözebiliriz e, üzerinden e, bu noktadan e, devam edelim. Evet. Şimdi e, PET bir petrol türevi. Evet. Açılımı poliyetilen taraftalat. E, yani e, yeryüzüne çıkan ham petrolün işlenmesiyle elde edilen işte akaryakıt vesaire gibi benzin, motorin vesaire gibi bir takım e, ürünler elde edildikten sonra kalan Petrol ham maddesinden elde edilen kimyasal bir madde. Hı -hı. Detaylarına girmek gereksiz ama şöyle pet aslında yüzde yüz geri dönüştürülebilir bir madde. Hafif, dayanıklı, Hı -hı. ucuz. Suyu yani hava ve partikül geçirgenliği olmayan dolayısıyla suyu ambalajlamak için İlk bakışta mantıklı bir madde gibi görünüyor hı hı. doğrusunu söyleyelim. Fakat %100 geri dönüştürülebilir olmasına rağmen PET evet. bütün dünyada ancak %20'si 25'i geri dönüştürülebiliyor. Sadece yani. o PET şişelerden bahsediyoruz evet, evet, değil mi? Evet evet evet. Dünyada her dakika 1 milyon PET şişe üretiliyor. Her dakika 1 milyon PET şişe. Büyük bir PET piyasası İnanılmaz var. bir rakam. Türkiye'de geri dönüşüm oranı yüzde onlara filan düşüyor. Geri kalanı doğaya atılıyor. Burada bir parantez açın. Hı hı. Bir şey geri dönüştürüldüğünde tamam sorun yokmuş gibi düşünülebilir. Halbuki öyle değil. Geri dönüştürülen yani PET'in geri dönüştürüldüğü geri dönüştürmek için onları birileri toplayacak. Onlar bir şeylere yüklenecek geri dönüşüm tesislerine gidilecek enerji harcanıyor. Nakliye. Nakliye vesaire. Orada kompostlanacak makineler. Enerji harcanacak enerji. <gülüyor> Bunların hepsi karbon ayak izi evet. Sonra yüksek sıcaklıklarda eritilecek enerji Tekrar e, şekli sokulacak enerji içine su doldurulacak enerji e, Onun arkasından tekrar e, işte nakliye araçlarına yüklenecek Satış noktalarına götürülecek enerji Bir küçük PET şişenin üretilmesi için 82 gram karbondioksit salınıyor hmm. Şimdi soru şu PET %100 sağlıklı bir ürün olsa bile biz suyu ambalajlamak zorunda mıyız? Evet. Kitpad %100 sağlıklı bir ürün değil. Geri dönüştürü, Hepsinin geri dönüştürüldüğünü farz edelim. Karbon salımını da şey yaptık. İçimize çektik hadi diyelim. <gülüyor> Sonsuza kadar geri dönüştüremeyeceksiniz bunu. Kaç bir noktada doğaya atacaksınız. Evet. O zamanda çok ciddi bir bu petlerin içerdiği mikroplastik sorunu ortaya çıkıyor. Okyanuslarda kaba bir hesapla 150 milyon ton mikroplastik bulunduğu. ...hesap ediliyor bilim adamları da. Bu mikroplastik insan yaşamının olmadığı noktalarda bile mikroplastik bulundu. Tabii ki, tabii ki. Bu mikroplastikler deniz canlıları tarafından bünyelerin evet. alınıyor. Deniz canlıları kü büyüğü küçüğünü yiyor, daha büyüğü daha küçüğünü yiyor vesaire ve bizim sofralarımıza giriyor. Biz bunları alıyoruz ve henüz bu mikroplastiklerin insan sağlığı açısından ne gibi sakıncaları olduğu tam olarak ortaya konmuş değil... Ancak sakıncalı olduğunu bir takım sorunlar ortaya çıkaracağını tahmin etmek de hiç güç değil. Dolayısıyla işin neresine yani tekrar bir toparlamak gerekirse hı hı. temel bir insan hakkı olan suyu metalaştırdık. Evet. Bir, iki, saçma sapan ambalajlama yöntemleriyle çok pahalı bir ürün haline getirdik ve bazı insanların erişemeyeceği noktaya getirdik. İki, ve bu ambalaj maddeleri yoluyla dünyayı zehirledik. Üç. Evet. Buna gerek var mı? Peki ne yapalım? Hı hı. Oraya evet. geçelim Ne mi? yapalım? Şimdi tabii e, aslında burada e, herkese çok e, görev düşüyor ama e, tabii kamusal e, görev yapan e, özellikle yerel yönetimlere de e, görevler düşüyor Belki o manada e, sizin ne yapılmalı noktasında yerel yönetimlere yönelik bazı önerileriniz de var İsterseniz e, oradan e, devam edelim evet. Şimdi yapılabilecek bireysel olarak yapılabilecek çok şey var Mesela beni tanıyanlar bilir siz de şu anda görüyorsunuz <gülüyor> Benim bir termosum var o termosum sürekli yanımdadır Hı -hı. Evden çıkarken suyumu doldururum Ama yolda bittiğinde ne yapacağım Evet. Pet alacağım. Evet. Başka çarem yok. Ya da cam şişe alacağım. Pet almayacağım. Hı hı hı. Cam, o daha da pahalı. Cam daha sağlıklı, yeri dönüşümlü evet. vesaire daha, daha doğal bir maddi kabul, ama daha pahalı, erişimi daha zor vesaire. Ama bir biçimde ambalajlanmış suyun, e, yani amfiyane tabirle kucağına oturmak zorunda kalacağım. Evet. E, bu bir çözüm. Evlerde arıtma sistemleri kullanabiliriz. Hı hı. Bu başka bireysel çözümlerden bahsediyoruz. Hı hı. Ama Bireysel çözümlerle bir noktaya kadar demin söylediğimiz devlet kuruluşlarının bu işe toplu çözümler üretmesi lazım. Ee, toplu Ben hatta şunu diyorum yani pet, PET kullanarak su ihtiyacını karşılamak neye benziyor biliyor musunuz? Herkesin taksiyle kent içi ulaşımı sağlamasına benziyor. <gülüyor> toplu taşıma niye geliştirildi? Daha evet. ekonomik, daha çevreci, daha verimli olduğu için. Peki bir su tüketiminde niye toplu su e, hizmetini düşünmüyoruz. Hı hı. Nasıl olabilir? Ben bir örnek söyleyeyim. Yerel yönetimler daha çok kafa yorsunlar. Daha çok örnekler geliştirsinler. Örneğin sokağa çıktığımda beni pet şişeye mahkum etmemek için. Büyükşehir Belediyesi e, bu tür önerilere açık olabileceğini düşündüğümüz bir Büyükşehir Belediyesi olduğunu düşünerek şu anda evet, dile getiriyoruz. Evet umarım dinleyen birileri vardır. Kentin değişik noktalarına 5 tonluk, 10 tonluk, 20 tonluk. Su tankları koyabilir. Temiz su tankları koyabilir. Hı hı. Çeşmelerden bahsetmiyorum. Benim fikrim. Çünkü çeşmelerin, çeşmeler e, İstanbul'da korunması zor. Verimliliği zor ve israfa yol açar. Halbuki biz suyu israf ederek kullanamayız. Evet. Yani e, birisi getirir arabasını yıkamaya kalkar. Doğru. Ayrıca çeşmelere temiz suyu nasıl getireceksiniz? Ayrı bir altyapı tesisi vesaire. Ama temiz su tankları hijyen zaman zaman temizlenen. Ama... Hani bu para atıp çay kahve aldığımız makineler Hı -hı. var ya o mantıkla slat machine deniliyor İngilizce'de evet. ama Türkçe'de ne deniliyor onları bilmiyorum. <gülüyor> Otomat ben. gibi bir Otomat şey. Otomat falan gibi evet. bir şey. Mesela 25 kuruş atıp 1 litre su doldurabileceksiniz termosunuza. Hı -hı. O parayla da o temiz su işletmeciliğini hijyenini sağlayacaksınız. Görevlisi koruması vesaire onu yapacaksınız. Böylelikle sokakta insanları PET'e mahkum etmeyeceksiniz. Yapılamaz mı? Belediye Büyükşehir Belediyesi su kaynağını bazı özel kuruluşlara tahsis edeceğini kendisi gidecek tankerleriyle oradan dolduracak aratacak su tanklarına dolduracak biz de para atıp alacağız. Evet. Halbuki bugün bir belediye iştirakı midir bilmiyorum bir su kuruluşu metro istasyonlarında aynı mantıkla pet şişe su veriyor. Hmm. Ya niye pet şişe su veriyorsun <gülüyor> bana? Niye ambalajlıyorsun onu? Yani suyu... Normal musluktan akıt yine parası olsun. Evet. Bunu yapmak teknolojik olarak çok zor bir şey değil. Doğru. Termosumu koyayım altına doldurayım içi. Evet. Bu aslında sizin önerdiğiniz, hem bütün bu iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında söylenen hep alışkanlıkların, davranış biçimlerinin, üretim ve tüketim modellerinin değiştirilmesi noktasında aslında çok önemli bir örnek evet. ve Öneri. Ee, Bana, parantez açayım hı. çok üzgünüm hı. ne kadar hassas olursam olayım örneğin ben kendimden pay biçiyorum bir litrelik termosumda yani beş litrelik termos taşıyamıyorum yani evet. benim de omuzum normal bir omuz nihayetinde yani çantada başka bilgisayar taşıyorsunuz <gülüyor> filan. yani maksimum bir litrelik taşırsınız e, bittiğinde ben, ben pete mahkumum evet. ambalajlanmış suya mahkumum devletin görevi Ambalajlı su yine olsun ama devletin görevi bana ambalajlı suyun dışında alternatifler sunmaktır. Evet. Bu devletin temel görevidir çünkü o su benim temel insan hakkımdır. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da ekonomi, ekolojinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Su meselesi tabii çok derin bir konu. Evet. Tek bir programda her şeyi de tabii anlatabilmek mümkün değil ama... ...en azından pet şişeler, pet şişelere hapsedilmiş su... ...ve insanların erişemeyeceği kadar da aslında... ...yüksek fiyatlardan satılan su meselesini bugün konuşmaya çalıştık... Ben tekrar çok teşekkür ediyorum konuğumuza İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez'di bu hafta stüdyo konuğumuz ve programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji